Alhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Az önce Rumlarla savaş Şam bölgesinde Müslümanlarla Rumlar arasında şiddetli çatışmaların olması, İstanbul'un fethi ve e, bu konuların etrafında dönmüştük. Şimdi de Kahtanlı'nın çıkması. Ahir zamanda Kahtan kabilesinden bir adam çıkar. İnsanlar ona itaat ederler ve etrafında toplanırlar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 Rasulullah Aleyhisselam'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: "La t'kumu sâ'atu hâte y'xrûj râjû min kah'tâna y'sukû nase bi asâ'ın. Kah'tan kabilesinden bir adam çıkıp da insanları asası ile sevk ve idare etmedikçe kıyamet."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 99395 nolu hadis yine Buhari'nin fiten babu tagyiruz zaman hatta e, tu'bedel awsan babında geçmektedir. Yine Müslimin fiten veşretus sa'a babında geçmektedir. Kurtubi rahimehullah diyor ki insanları asası ile sevk ve idare etmesi sözünün manası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 ve Kahtan'dan bir adam, hepsi salih kimselerdir dediğini nakletmiştir. Abdullah bin Amr bin As, radıyallahu anh, Kahtan'dan bir adamın halife olacağı sözünü duyan, Muaviye radıyallahu çok kızdı. Yani Amr ibn As'ın oğlu Abdullah,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 Emin olun ki bu kimseler sizin cahillerinizdir. Siz sahibini sapıttıran batıl sözlerden sakının. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şöyle dediğini işittim. İnna hada'l-emre fi fi Kureyş. La yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala vecihi ma aqamu'd-din.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 Söyleyince Amr bin As'ın oğlu Abdullah, Mavi radıyallahu Allah ona kızıyor ve devamında diyor ki hayır bu böyle değildir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemedi mi? Halifeli kişi Kureyş'tedir. Onlar dini emirleri yerine getirdiği sürece hiç kimse onlara düşmanlık edemez. Aksi halde Allah onları yüzüstü süründürür dedi. Aleyhisselatü vesselamın bu sözünü hatırlattı. Bu hadiste Maviye radiyallahu anh Kahtanlı'nın çıkmasını inkar etmemekle birlikte birisinin halifeliğin Kureyş'ten başkasında olmasının caiz olacağını zannetmesinden korkarak o kişiye karşı çıkmıştır. Yani Mavi radiyallahu anh bu tepkisi Kahtanlı'yı inkar ettiği için değil. Ne? Yani Mavi radiyallahu anh Kureyş hayır üzerinde olduğu sürece halifelik başkasında olmalıdır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 sahih olarak gelen hadislerde bildirmiştir. İmam Ahmet Semure bin Cündep'ten rivayet ettiği uzunca bir hadiste Resulullah ve Vesselam'in güneş tutulduğu gün uzun bir hutbe vermiş o hutbede deccaldan bahsetmiş ve şöyle demiştir. Ve innehu يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إنا جذم الحائط، أو قال أسل الحائت وقال حسن الأشاب. وأسل الشجره لينادي او قال يقول يا مؤمن او قال يا مسلم هذا يهودي او قال هذا كافر تعال فاقتله مسلمانları kuşatma altına alır yani deccal Kudüs'te müslümanları kuşatma altına alır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 Ve yine İsra suresi 44 ayette ve inmi şeyin ille Yuusebbibi hemdi ve tefkahune tesbih hahim Onun övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız Ebu Umame Bahili'den Bahili den gelen hadiste şöyle demiştir.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 Çünkü bu ağaç onların ağaçlarındandır. Konuşmaz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis İbn-i Mace'de geçiyor. Ee, İbn-i rahimehullah şöyle diyor. İbn-i Mace uzunca bir hadis olarak rivayet etmiştir. Aslı Ebu Davud'dadır. Buna benzer bir hadiste Semure rahim, e, radıyallahu Tan gelmiştir.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 Garqat ağacı bundan ayrı tutulmazdı. O zaman onun da konuşmamasını mecazi mi anlayacaktık? Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kullahum yani hepsini sayıyor ancak istisna yapıyor. O istisnada Garqat ağacı olduğunu söylüyor. Eğer cansız varlıkların konuşmasını mecazi anlamda kabul edersek bu ahir zamanda Yahudilerle savaşta olağanüstü bir durum olmaz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 Münafıklar ve cahil bedeviler Medine'nin ne yaşantısına ne zorluğuna dayanırlar ne de oradaki sevabı hesap ederlerdi. Nevevi rahimahullah ise bunun deccal zamanında olacağını ve kadıyadın görüşünün uzak bir görüş olduğunu belirtmekte. Yine bunun farklı farklı zamanlarda olacağı ihtimalini de veriyor.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 Temiz olanı kalır dedi. Bunun Deccal zamanına ait olması ise Enes İbn Malik radıyallahu anh'tan gelen Deccal hadisinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'den bahsettikten sonra şöyle demiştir. Summa terjufu'l medine tu bi ehliha 3 rejfet فَيُخْرِجُ kulla kafirin ve وَمُنَافِقٍ Medine halkı ile birlikte üç kere sarsılır. Medine halkı ile birlikte üç kere sarsılır. Orada ne kadar kafir ve münafık varsa Allah onları oradan çıkartır. Bu hadisler Buhari'de geçmekte. فَدَاِلُ Medine, Babul Medine ten الْحَبَثَ Babında geçmekte. Bu iki zaman arasındaki süreye gelince böyle bir şey olmamıştır. Gerçi Muaz İbni Cebel, Ebu Ubeyde, İbni Mesud ve bir grup sonra Ali Talhazübeyr ve Ammar radıyallahu anhum ve diğerleri gibi sahabenin en üstün olanları ve yaratılmışların en temizleri Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan sonra Medine'den ayrılmışlardır. Bu da hadiste anlatılmak istenen bu durumun bazı insanlara ve zamanlara has olduğunu gösterir. Çünkü ayette şöyle buyurmaktadır. Ve min ehlil <Sessizlik> medineti meradu alem nifaq Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Tevbe 101. ayette. Münafık ise kesinlikle pisliktir. Yani burada örnek veriliyor.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 o zamanın meyveleri kimin olur? O zamanın meyveleri kimin olur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yırtıcı hayvan ve kuşların olur, dedi. Yırtıcı hayvan ve kurtların, kuşların olur, dedi. Et tayri ve siba, Aleyhisselatü Selam kuşların ve yırtıcı hayvanların olur, dedi.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 Cabir radıyallahu şöyle dediğini söylüyor. Ömer bin Hattab radıyallahu bana Resulullah sallallahu şöyle işittiği, şöyle işittiğini haber verdi. Muhakkak bir binekli Medine'nin kenarlarından geçecek. Sonra da şöyle diyecektir. Zamanında burada Müslümanlardan birçok insan vardı. Evet, e, Ahmet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 Oraların boş ve ıssız, metruk olacağı günler, meşkun olacağı günler aklıma geldiğinde duygulanmamak mümkün değildir. İbni Hacer şöyle diyor. Ömer bin Şebbe sahih bir senetle Av bin Malik'ten şöyle rivayet etmiştir. Radiyallahu anh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescide girdi ve bizlere baktı. Sonra Vallahi Medine'nin halkı zelil bir halde Medine'yi 40 sene boyunca hayvanlar için bırakacaktır. Hayvanların ne olduğunu bilir misiniz? Vahşi hayvanlar ve kuşlardır. Aleyhisselatü Vesselam Vallahi Medine'nin halkı zelil bir halde Medine'yi kırk sene boyunca hayvanlar için bırakacaktır. Hani az önce sordular, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü o zaman bu şehrin meyvelerini kimler yer, yani kim istifade eder bu şehirden dendiğinde, Aleyhisselatü Vesselam, onların ettayru ve sibe' demesi, onlar hayvan, yırtıcı hayvanlar ve kuşlardır demesi, Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste onu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 şöyle bir bağlantı da kuruyorum arkadaşlar yani yaptığımız araştırmadan araştırmalardan nakillerden onu görmekteyim Allahu alem ee, bir bunun büyük alametlerden olduğu ee, ikincisi e, biliyorsunuz kıyamet kıyamet insanların en şerlileri üzerinde kopacaktır hani Allah Azze ve Celle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 aynı insanların kötüsünü, şerrilerini atacağından, Allahu Alem yani hadislerden anlaşılan bunun e, şerriler üzerinde kıyametin kopması hasebiyle Medine'de hayırlı kalmayınca dolayısıyla şerri de orada barınamayacağından, Medine orayı dışarıya atacağından az önce Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bedevinin kızmasına verdiği cevap gibi olduğunu göstermektedir.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 dolayısıyla biz konuyu burada noktalayacağız Allah Subhanahu ve teala eğer dilerse biz haftaya kaldığımız konulara buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz Allah Azza ve celle salih ve hayırlı kimselerin sayısını arttırsın Allah Azza ve celle Müslümanlara birlik ve birlik versin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 bu rafıziler tarafından maalesef e, bu şii anlayış tarafından e, Suriye'deki Müslümanların mücadelesi haksız bir mücadele gibi gösterilmekte e, Allah'a sığınıyoruz. Gerçekten Allah Azze ve Celle'den Müslümanları e, muzaffer kılmasını temenni ediyoruz ve hep beraber dualarımızdan unutmama temennisiyle Allah sizlerden razı olsun وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته